Emeğin gündemi Hazırlayan mevzumanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri so, come rights, come <gülüyor> Birem'in Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün aramızda Mustafa Eren. Ne yazık ki olamıyor Covid rahatsızlığı nedeniyle kendisine acil şifalar diliyorum buradan. Yayın konuklarımız. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası, kısa adıyla DGDSM Genel Başkanı Neslihan Acar ve Azat Ervinç. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, evet, ee, geçtiğimiz günlerde e, kamuoyunda da çok yankı bulan e, Esenyurt e, Migros Depo e, işçileri olarak e, sizler e, direnişteydiniz ve Direniş kazanımla sonuçlandı. Biz de direnişin hem öncesini hem sonrasını konuşmak ve sendikayı konuşmak için programa sizi davet etmek istedik. Dilerseniz dinleyicilerimiz için direnişin başlama nedenlerini özetleyerek sohbetimize başlayalım. Söz sizde. Merhaba ben Azat. Öncelikle bize bu katkıyı sağladığınız için bize sesimiz ve sesi olduğunuz için Size teşekkür ediyorum. Ee, tabii uzun bir süreç içerisindeydi. Sadece bir günlük değildi bu. Ee, bir işimiz yaklaşık e, üç ay önce biz aslında bir nevi haklılıklar için yan yana geldik bütün işçilerle beraber. Ee, üç ay önce ben işten çıkarıldım ve işçiler o an e, yan yana geldi ve e, birlikte olduk ve o, o bir günlük bir kazanım oldu. Ee, ondan sonra tabii asker ücretinin açıklandıktan sonra e, işçiler e, tabii ülkenin ekonomik sıkıntıları, bütün sorunlar, işçilerin dertleri falan aslında hepsinin İçinde bir, e, biriken birikintilerden sonra aslında bunlar e, işlerde e, var oldu. Tabii deponun koşulları çok kötüydü. E, gerçekten çok kötü koşullarda çalışma oluyor. E, bu gerçekten herkes etkiliyor. Sadece bu depoda değil diğer depolarda da öyle. Ama tabii bizim depodaki insanlar artık e, kendi işlerinde biriken sorunları söyleye söyleye vesaire artık e, büyük bir sıklıkla oldu. Tabii bunlar e, bize verilen sözler vardı. E, ondan önceki direnişten sonra e, işte Çalışma düzenli düzenlenecek. İşte az ücretlerde düzenleme olacak. Bizim bir prim sistemimiz vardı. Bunlar düzenlenecek vesaire. Aslında biz onların sözlerini e, kanarak maalesef çalışıyorduk. E i̇şte şöyle sürekli bir erteleme bir erteleme e, oluydu bizde. Tabii bunu e, biz az Ocak ayında gidip söyledik. İşte bizim ücretlerimiz kötü gerçekten ve primlerimiz sürekli kesiliyor. Yani düşünün bir prim sistemi var. E, diyorlar ki işte şu kadar kota atılacaksın şunu yapacaksın bunu yapacaksın e, ve ona göre sana prim verilecek diyor ama yani bu sana bal değil sen istediğin kadar bir e, çalış istediğin kadar yap ama o birisi herhangi birisi amir seni sevmediği zaman e, o primini kesebiliyor yani ve herhangi bir hatandan dolayı kesiliyor. sen bir hastan oldu iki gün gelmediğin şey, ondan sonra senin primin kesiliyor e aslında bu bütün sıkıntılar bu haksızlıklar vesaire bunun hepsini biz dile getirdik daha önce de dile getirdik fakat işte maalesef Mal ülkenin bütün yerlerinde de böyle yani sadece burada değil bütün yerlerinde de böyle yani işçiler seslerini duyurmak için bağırmak zorundalar yani seslerini duymak için yan yana gelmek zorundalar biz de bu bunun farkına vardık yani aslında bütün şeyimiz buydu yani yan yana gelmek zorundaydık biz yani dertlerimiz, sıkıntılarımız sorunlarımız birdi ve bunun için yan yana gelmek zorundaydık ve bunun için yan yana geldik. Ee, Tabi ocağın sonuna doğru bize dediler ki işte e, şeyleri açıklanacak ondan sonra bekleyin bekleyin tam açıklandı elimize verdiler kağıtları bir baktık e, normal söyleneninden daha düşük ücret söylemişler ve bürütten söylemişler yani alın bu size bu para istiyorsanız bu istemiyorsanız kapı orada diye e, gösterildi yani aslında bu bizim e, aslında paradan çıkan bir durum oldu çünkü onurumuzu zedeleyici durum oldu yani gerçekten öyle. Yani düşünseniz işinize böyle diyorsunuz değer vermiyorsunuz. Değer verilmediğimizi anlıyoruz. Ya bu bizim için daha kötü. Yani paradan çok ya onurunuzu zedeleyici bir e, söz, e, yani sürekli kapıyı gösterme, sürekli kapıyı gösterme, insanları açlıkta ama. Yani işçiye diyorsunuz ki kardeşim burası bu şekilde ya dur ya da git aç kal diyor. Yani bu gerçekten insanların e, işçilerin onurunun zedelenen şeyler. Bu Türkiye'nin e, ülkenin bütün yükünü taşıyan işçiler yani bunu e, niye işçiye reva görüyorsunuz? Sürekli kapıyı gösterme, sürekli kapıyı gösterme, e, sürekli bir tehditler vesaire bu işin hak ettiği bir değer değil. Yani biz aslında o günlerde de sürekli yönetimle söylüyorduk gelin yani işin e, sorunlarını siz bilin ve biliyorsunuz da aslında yani gelin çözün. Çok zor değil. Deponun içerisindeki sıkıntıları, transportlerin kötü olması işte yolların kötü olması vesaire e, iş sağlığı güvenliğinin alınması vesaire aslında bunların yapılması sizin de işinizde gelir. Ya i̇şçilerle yen yene gelmek, işçilerin sıkıntılarını çözmek sizin de işinize gelecek. Çünkü işler, işçiler değer verildiğini değil, hissedecek ve size daha verimli çalışacak. Yani aslında biz sürekli sürekli bunu söylüyoruz. Birkaç arkadaşımız beraber yukarı çıktık, kağıtla söyledik, sözlü bir şekilde söyledik. Bunu defalarca defalarca. Fakat sürekli sürekli artık işçilerin üstüne bir baskı, yani sürekli belirlenen bir düzen içerisinde yaptıkları şeyleri tekrar tekrarlamaya çalıştıkları için Gerçekten artık insanın burasına kadar da geliyordu ve ondan sonra 3 Şubat tarihinde biz bir başlangıç yaptık ve o zaman da söyledik biz bir tarihe bir adım atacağız diye ve onu yaptık. Ve o gün paletleri koydum, bütün arkadaşlarımla ver, hepsini topladık. Samimi bir şekilde bütün arkadaşlarıma, tostanece hepsine de söyledim. Biz adımımız iyidir, haklıdır, haklı bir davayız. Haklı davanın içindeyiz ve bu bütün işçileri etkileyecek. Çünkü gerçekten haklıyız. Bir hak istiyoruz ve maalesef ki bu şekilde sesimizi yansıtabiliriz. Ve ilk 3 Şubat'ta başladık ve yaklaşık 19 Şubat'a kadar maalesef, maalesef uzun süreli e, tehditlere kalan işten atılarak 250 arkadaşımız işten atıldı. Hepimiz polislerle dışarı atıldık maalesef. Yani keşke böyle şeyler olmasaydı, yani işveren gelip işçileri yan yana gelip işte kardeşim şöyle sorunlar çözülebilir. Yani bu durumlara girmek işçilerin istediği bir durum değil. Yani bunları sanki gözlerinde ya işçiler eylem yapıyor. İşte şöyle yapıyor işi durduruyor. Ya biz bu duruma girmek isteyen bizler değiliz. Yani bu duruma getirtin sizlersiniz. Yani çok mu zor gelip bu sorunu çözmek? Hem yani milyonlar milyonlar kazandığınız işçilerin üzerinden yani gelip bu sorunu işçilere bir hakkı vermek çok mu zor? Onların istemediği en büyük şey işçilerin e, bu kazanımını istemiyorlar. Yani işçiler bir hak istediğin zaman bunun verilmesini istemiyorlar. Sürekli üstünde kurduğu baskıyı sürekli tek, tekrarlanmak istiyorlar. Aslında biz bu e, düzeni değiştirmek istedik. Bütün işçiler, Migros işçiler aslında bunu, bu düzeni değiştirmek istedik. Onların yaptırdığı bu sistemi kendilerine uygulattıkları işte kendi planlamaları kendi sistemin onları degare etmek istedik aslında. En büyük sıkıntı buydu. Tabi Evet. Ha, bir soru sorabilir miyim e, araya girip? E, azat bir, birincisi e, e, ne kadardır çalışıyorsun e, Migros'ta? E, i̇kincisi şimdi siz e, işe e, geri döndünüz, yeniden başladınız. Biraz e, o atmosferi de kısaca özetlersen e, daha sonra e, sevgili Nesiyan Acar'a da sorularım olacak çünkü. Söz sende tekrardan. Ben geçen yıl ayın beşinde Mayıs'ta başladım bir şey. Mayıs'tan beri o işteyim. Yani ben bu işe başladığım zaman da ondan önceki süreçlerde de bazı arkadaşlar gelip sıkıntıları söylemiş. Yani ben gittiğim zaman da onlar da bana söylüyordu. Biz daha önce gidip söyledik ama bizi tanılamadılar, bizi dinlemediler vesaire. Ama demek ki bir başlangıç yapmak lazım, cesaretli bir adım atmak lazım. Şu an depo işleri herkes işe başladı. Güzel çünkü. Artık içeri girdiğimiz zaman onurlu bir şekilde girdik. Aslında paradan, şeyden ziyade aslında onurlu bir şekilde ve haklı mücadelerimizin kazanımıyla içeri girdik. Bizim için önemli olan şey buydu zaten. Şu an sevinçliyiz, mutluyuz. Peki... E e, Neslihan biraz da e, Azat'ı dinlendirmiş olayım aslında. E, Azat şimdi bize hem e, Migros direnişinin taleplerini ve e, nasıl e, kısaca da olsa e, taleplerini ve nasıl e, direndiklerini anlattı. Sendika olarak e, siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında evet 3 Şubat'ta başlıyor direniş 19 Şubat'ta e, sonuçlandırılıyor. Bu sırada hakikaten bir e, polis baskısı çok ciddi bir polis risk baskısı da var. Özellikle e, e, sermayelerin e, mülkünün önüne gidip eylem yapıldığında kamuoyunda o, o da tartışmalara yol açtı. Biraz bunu biraz da kamuoyu yani hem e, bu kazancı hem bu başarıyı konuşalım hem de kamuoyunun desteğini de biraz değerlendirmenizi istiyorum Nesliha. Söz sizde. Söz sizde diyorum Nasıl? çünkü burada birbirimizi görüyoruz. E, dinleyicilere de bir değişiklik olmasını. Evet lütfen. Herkese merhaba dinleyen herkese. Ee, Migros denişi aslında e, 3 Şubat'ta başlamış gibi kamuoyu gördü bizi ama e, 2013'te başladı. Biz Migros'tan atılan işlerle beraber e, kurduk bu sendikayı. Bağımsız sendika DGD'seni. E, aslında 2013'ten beridir yaklaşık 10 yıldır Migros'larda örgütleniyoruz. Ve bütün e, depolarında komitelerimiz var. E, komiteler üzerinden örgütleniyoruz. Ve daha çok e, fiili işler yaparak yani e, salt üyelikler yaparak değil e, daha fiili çalışmalarla zaman zaman da e, bu 6. direniş e, Migroslar'da dediğimiz Geçen de ücretsizine karşı 4 ay direnmiş olduk. Taleplerimiz aynı. Hiç eksiği yoktu ve e, ücretsizliğinin kaldırılması ve bu direnişin taleple işçi sağlığı iş güvenliğinin Önlemlerinin alınması, maaşların artırılması, prim sisteminin düzeltilmesi ve tacizci amirlerin özellikle kadınların yoğun çalıştığı yer Şekerp'le tacizci amirlerin depolardan gönderilmesiydi. E, oradaki talepler de şöyle pandemi dönemiydi ve e, halk e, evlere kapanmış, iş sınıfı çalışıyor e, ve bir sessizlik yani e, sermaye üzerimize geliyor, patronlar üzerimize geliyor ve biz e, aralıksız çalışıyorduk depolarda. Ee, ama bunu halka taşımak ve kamuoyuna taşımak e, biraz daha e, şey oldu. Yani hayat bu kadar pahalılaşmamış, e, insanlar bu kadar ilklerine kadar geçineme hissedemiyor. Ve e, işlerin attığı o da biraz e, talepler ortaklaşamadığı için o direniş e, bu kadar yankı uyandırmamıştı. E, Migros bu direnişle beraber e, şöyle oldu yani zaten geçinemiyoruz Migros mağazalarında. Ya da bütün zincir marketlerde %200'e varan zamlar yapılmış. Ürünlere e, halk alamıyor. Migros müşterisi de alışveriş yapamıyor aslında. Hani 10 kalem alıyorsa bunu 2'ye düşürmüş ve zorunlu ihtiyaçlarını ancak karşılayabiliyor. E, burada halkın talepleriyle aslında işçilerin talepleri denk geldi. İşte biz 4 liralık bir ekmek parası istiyoruz dedik. Çok gerçek ve çıplak halini anlattığımızda e, bütün tüketiciler de buraya dönmüş oldu ve e, sosyal medyanın gücünü de aynı zamanda doğru kullanıldığında e, ve e, buradaki enerji direnişin enerjisini karşı tarafa geçirebildiğimizde daha sade ve ortak talepleri dillendirdiğimizde e, burası bir dayanışmayla özellikle çok kıymetli burası bir tüketicilerin ciddi anlamda dayanışmasıyla karşılaştık biz. Yani direni, direnerek kazandık ama tek başımıza direnmedik. Sadece 257 işçi, 257 aile direnmedi. Biz aslında milyonlarca tüketiciyle beraber bugün diğer marketlerin de markaların da tüketicisiyle beraber direnmiş olduk. Yine sendikalar, işte partiler, devrimciler ve işçi sınıfı meselesine kafa yoran ve sorunu kendi sorunu yapan herkes mağazalar içerisindeydi. Ve inanılmaz bir dayanışma bizim orada bir mağazaya girildiğinde dahi gücünü orada hissettiğimiz... Böyle bir kuşatma haliyle e, bu direniş kazanmış oldu çünkü Migros çok ciddi direndi. E, direnişi sonuçlandırmak için 257 işçi atmak e, ciddi cesareti istiyor. Biz direnişe çıktığımızda şunu demiştik: e, Siz DG'de seni tanıyorsunuz, depo işçilerini tanıyorsunuz. 257 işçi attıysanız bundan sonra siz düşünün. Yani bizim düşünecek bir şeyimiz yok. Biz sadece kaybettiğimiz şey kölelik ücreti. Yani bizim kaybettiğimiz bir şey yok ve her yer asgari ücret cehennemi ve her yer e, zorunlu mesai dayatıyor ve her yer bu koşullarda aslında işleri öldürüyor. Koşullar buydu bizim Migros'tan kaybettiğimiz bir şey yok ama Migros'a biz direneceğiz. E, bu saatten sonra Migros kaybetecek dediğimiz yerde e, ve kamuoyu da bizim elimizden tutmuş oldu ama e, sosyal medyanın doğru kullanımı, e, sosyal medyadaki manipülasyonları işçilerin kendilerini ifade etmesi çok içerdendi. Yani üstten e, onu öteleyen, e, ona bağıran, çağıran bir yerden değil. Aksine bizi kuşatın. Yani biz kazanmak istiyoruz. Şimdi işçiler kazansın. Hani hep kaybettik. Şimdi kazanalım dediğimiz yerden aslında direniş büyümüş ve kazanılmış oldu. E, bu on, Yani bütün o direniş süreci boyunca fiili bir grev örgütlenmiş oldu. Yani bugün yasa tartışmalarının içerisinde boğulan grev hakkımız grev hakkının e, gasp edilmesiyle toplu sözleşme hakkının gasp edilmesi bu kadar içse geçmiş sendikal e, işte e, örgütlenme alanındaki sorunları e, Migros direnişi biraz şey tariflemiş oldu e, yasa o bu takılmadan fiili meşru mücadelenin e, kazandıracağını e, ve ancak yani halkın çıkarlarıyla işte sınıfın çıkarlarının da bir ve aynı olduğunu karşımızda bizi e, tepeleyenlerin aynı olduğunu. Ve bu cephede birleşmek zorunda olduğumuzu e, söylediğimizde e, bunun karşılığı oldu. Bugün bütün direnişler için de aynı şey. Yemek sefeti için de aynı çağrıyı biz yapıyoruz. Buralar kazanabilir mümkün. E, i̇şçilerin salt direnmesiyle olmuyor bu. Buranın tüketici ayağı var. E, buralardan eğer ses yükselirse burası, farflas böyle, işte tekstil işçileri böyle, kim ayağa kalkıyorsa buralardan toparlanabilir. DGD Sen kurulduğu günden beri bütün işçilere ve mücadele edenlere şey söylüyoruz yani meşru olandır bizim için yasal olan yani meşruluktan alırız biz direnme gücümüzü o yüzden evinin önüne gideriz o yüzden de marketin içerisine gireriz o özel alan kamusal alan ayrımız yoktur yani işleri tepesine kim basıyorsa kölelik koşullarını kim dayatıyorsa karşısında işçileri görür. Kafasını kaldıran her işçi görecektir bu saatten sonra da. Biz o tartışmaları bile doğru bulmuyoruz. kamu olan, özel alan tarifimiz yoktur. Bugün bu evde oturuyorum. Tepeme çökebiliyor benim sermaye. Yani beş dakika sonra polisiyle, güçleriyle gelip beni bu evden atabilir. Yani bu kadar korunaksız yaşadığım yerde evet herkes rahatsız olacak. Biz rahatsız etmeye gidiyoruz aslında olanlara. Evet. Peki e, Azat, e, sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi aslında siz e, Esenyurt e, depodan e, 257 işçi arkadaş olarak atıldınız ve direnişinin sonucunda geri döndünüz işinize. E, bu tabii ki sadece Esenyurt deponun kazanımı olmadı. E, bütün e, Migros'larda herhalde, biraz orayı da özetler misin? Bütün Türkiye e, genelindeki bir, yani sizin direnişiniz bütün Türkiye geneline yayıldı. Biraz nasıl e, diğer işçi arkadaşlardan yani İstanbul'un başka depolarında olan ya da ne bileyim işte e, Anadolu'da olan biraz o yapıdan da bana bahsedebilir misin lütfen söz sende? Evet. E, zaten biz e, aslında o yüzden e, üçüncü günün sonunda biz e, polis oroyla dışarı atıldık e, ve ondan sonra artık e, halkla bir türleşip... ha kazanabileceğimizi düşündük zaten. Asıl e, mücadelemizin aslında o şekilde olacağını düşündük zaten. Yani çünkü e, bizim direnişimiz zaten halktan gelme Çünkü her, iş, her halkın her bir kesimden her bir ailenin mutlaka bir, bir kişi iki kişi işçi zaten. Ve bu şekilde sesimizi duyarabildik. Ve onlar o şekilde bizi tutundu ve diğer taraftaki diğer depolarda çalışan işçiler de bizim gibi bütün dertleri aynıdır. Ve bu yüzden aslında e, biz o yüzden sürekli söyledik, Migros depo işçileri kazanırsa aslında bütün işçiler kazanacak. Gerçekten böyleydi zaten. Yani, e, haklı olduğumuz, e, haklı davamız, bütün mücadelemiz vesaire aslında sadece bizdikteydi. Biz bunu anlamıştık ve bu mutlaka kazanacağımızı düşünüyorduk ve mutlaka kazanmak zorundaydık. Çünkü bizim mücadelemiz sadece bizde kalmıyordu. E, biz biliyorduk ki biz kazandığımız zaman diğer işçileri de etkileyecek ve onlara umut olacak. Ve gerçekten de öyle oldu. Bugün başka yerlerden bizi arayan veya DGD'sene ulaşan bütün arkadaşlarımız aslında bizimle nasıl nasıl yaptınız diyor bunu yani nasıl olduğu vesaire. Çünkü e, 250 arkadaş birden işten atıldı ve hani sonra korkuldu yani işte işten atıldık vesaire. Ama bunun sonunda daha güçlü geldik. Yani biz işten atıldık, ondan sonra daha güçlü geldik. Daha diğer arkadaşlarımız da geldi, ailelerimiz geldi destek verdi. Ondan sonra Twitter'da, başka yerde gündemde bütün arkadaşlarımız bize destek oldu. bu şeyler Böyle olmalı. Yani böyle günlerde yan yana gelmeliyiz. Böyle günlerde işçilerin elinden tutulmalı. Kim varsa başka yerlerde de bir tane işçi de olsa gidip onunla tutmamız lazım. Yani biz halk olarak gerçekten böyle zamanlar yan yana gelmek zorundayız aslında. Çünkü böyle günlerde yan yana gelmesek düzen, düzen bu şekilde devam edecek. Ee, biz bu yüzden diyoruz ki bütün nerede olursa olsun e, hangi ilde olursa olsun bu mücadeleyi örnek olsun onlara ve görün burayı. Bunu gördükçe size umut olsun ki siz de bu ayak sesinizi hiç korkmadan adım atın ki diğer işçiler de korkmasın. Çünkü haksızlığı gördüğünüz zaman diğer işçi arkadaşınız da yanınıza gelsin. Bir haksızlığı gördüğünüz zaman diğer arkadaşınız da gelsin ve bir o. Çünkü maalesef bu işçiler yan yana gelmediği zaman ses çıkaramıyorlar. Ve e, mutlaka bu mücadele bu Migros'ta bu işçilerin mücadelesi herkese örnek olsun, tarihe yazılsın ve siz de bunu görüp kendi adımlarınızı atın ama korkmadan, cesaret ederek ee, ve sendikalaşın. Mutlaka sendi, bir sendikanız olsun. Hiç fark etmiyor. Biz de GDSN'le çıktık bu yola ve güveniyoruz. Ee, buradan kim varsa, hangi nerede varsa yakınsa e, sosyal medya var. Gerçekten sosyal medya bizim için bir iletişim al. E, Etkiden olmayan bir şey şimdi var. Ve bizim için e, çok önemliydi. Ulaşılabilir bir telefon. Herkesin elinden bir telefon var. Ulaşılabilir ve bu mücadele e, bu şekilde iletişime geçerek yani biz e, kazandıktan sonra şu, Arkadaşlarımıza yan yana gelerek şunu söyledik. Bugün nerede olursa olsun hangi geçen gün yemek sepetine gittik. Nerede olursa olsun hangi yerde bir direniş bir şey çıkarsa haklıysa mutlaka ne olursa olsun yanına gideceğiz. Yani biz bunu bildik ve böyle yola çıktık. Onlar da bunu bilsin ki onların mücadeleti bizim mücadelemizdir. Haklı olan bütün tarafları bizimdir ve biz de onları yalnız bırakmayacağız. E, yollarına umutla devam etsinler. Peki. Ee, Neslihan, e, tekrar sana e, bir soru yöneltmek istiyorum. Mesela soru değil, birincisi son beş dakikamız kaldı. Bir lütfen e, Sevdika'nın e, size ulaşmak isteyenlere için sosyal medya e, hesapları ne kadar kuvvetli, önemli olduğunu zaten Azat e, kaç kere söyledi. Onun için bir hesapları lütfen e, iletelim dinleyicilerimize. Size nasıl ulaşabilirler? Sizi nasıl takip edebilirler? Bir daha araya girmemek için... Ee, Neslihan size şöyle bir sorun var. Ee, biraz sendikadan da tabii bahsetmemiz gerekiyor. Yani daha önce e, DGS'nin konuk ettik ama burada e, ilk defa sizi e, ben konuk ediyorum ve e, açıkçası çok değerli ve anlamlı Türkiye için. E, genel başkanın, bir sendikanın genel başkanının kadın olması. Türkiye'de çok, e, biraz program başlamadan önce tek konuştuk, çok tek tük, e, örnekler var e, Türkiye'de. E, hazır 8 Mart e, yaklaşırken ee, Dünya Kadın Emekçileri günü yaklaşırken de bunun da önemli bir e, başlık olduğunu düşünüyorum. Belki bu başka bir programda yaparız ama biraz da e, kadın başkan olmak ve kadın olmak e, sendikada e, avantajları ve dezavantajları üzerine de kişiler söylerseniz çok mutlu olurum. Söz size tekrardan. Ee, bize senin sosyal medya hesapları Facebook, Instagram ve Twitter'dan ulaşabilirler. Ee, ambilemin üzerine de bir telefon numarası var o doğrudan sendikanın genel başkanının numarası arayan her bir işçi arkadaşımız e, doğrudan sendikaya ulaşabilir e, mutlaka da ulaşmalıdır yani e, herhangi bir sorun yaşadığında ve herhangi bir e, hak talep ettiğinde ve herhangi bir şey soracağı zamanda e, bize mutlaka ulaşmalıdır çıkışsız değil çözümsüz değil biz bir işçi arkadaşımızla da direniriz ee, ve beraber mücadele ederiz. O yüzden de sosyal medya hesaplarımızdan telefon numaralarımız e, duruyor. Oraları aramaktan e, çekinmeyelim. Yani 24 saat 7 gün onu aramaktan hiç çekinmeyelim. Ee, ya bizim Ben kendim işçiyim. Ee, aynı zamanda eski bir depo işçisiyim, tekstil işçisiyim, anketörüm. Yani hayatımı e, çalışarak devam ettiriyorum. Şu an işsizim ee, ve çok uzun süredir de hem çalıştığım yerlerde örgütlenme yapıyorum hem de birçok çevre çeperimizde olan bir sürü iş yerleri var. Buralarda örgütlenme yapıyoruz. İşte benim de yaşadığım kendi deneyimlerimden de işte en son bir yerde örgütlenmeye çalıştığımda sendikan erkek, çalışan herkes kadın ve kadın örgütlenmesi yapacağız. Bizim sendikayı ikna etmemiz bir yıl sürdü. Yani bir iş örgütlenmek istiyor ama hepsi kadın olduğu için çekiniyor çünkü sendikada kadın örgütlenme uzmanı daha iyi yok. Yani bir tane sekreter var, bir sekreterle bakışıp ağlaşıyorduk. Yani şu an sendikaların durumu da bu. İşte hepsinin kadın komisyonları var, işte kadın çalışmaları var ama hepsinin genel başkanı orta erkek. yaş üstü erkek. Yani sendikalar çok özür diliyorum hepsinden ama orta yaş üstü erkek lokali gibi. Yani yan yana geldiklerinde tartıştıklarında bir kadınları örgütlemekten çekindikleri, korktukları çünkü kadına baktığı zaman bu kadın meselesinde de şeyi görüyor. Yani bir kadın işçi görmüyor karşısında baba amca abi çünkü o arkasında onu kuşatan o onu bağlayan e, meseleli direkt görüyor. Çünkü kadın işçi örgütlemek zor onun dünyasından anlamak e, onun erkek gibi böyle doğrudan örgütlememedi o bir sürü aşamaya geçiyor olmanız gerekiyor. Ben geçen dönem sendikanın örgütlenme sekreteriydim ve hem kendi deneyimlerimden de, de biliyorum. Biz bir şeyi söyledik yani bu sendika yönetimi belirlenirken hepsi işçi arkadaşlar bu arada depo işçisi devam ee, edin lütfen temsil edilmeyenlerin temsil edildi sendika yönetiminin hepsi genç yaş ortalamamız 24 ve kadın bir genel başkan niye olmasın çünkü Çalıştığımız iş kolu da erkek iş kolu gibi. Hani bir e, maddeye cinsiyet biçer gibi işte metal erkek işte şurası erkek işte daha beyaz yaka ve işte onun iş kolunda kadın olabilir ama diğer yerlerde asla olamaz gibi. O yüzden bir kadınların temsiliyetlerinin çok düşük olduğunu ve özellikle önlerinin tıkandığını kadınların yoğun çalıştığı yerde temsilci dahi olamadığı yerde hem bir sendika başkanı Yok son bitti. Onun için toparlamanız için böyle işaret yapıyordum. Toparlamanızı rica edeceğim çünkü süremizi doldurduk. Kadınlar sendika yönetimlerine mutlaka girmeli, çekinmemeliler ve erkek sendikacılarla bunun kavgasını mutlaka vermeliler. Bir parça dahi bunun mümkün olduğunu gösterebiliyorsak bu kazanımdır DGD Sen açısından. O yüzden de kadınlara, erkeklere de sesle mutlaka yer açılmalıdır bunu kavga ederek koparıyor kadınlar ve ayak oyunlarıyla düşürüyorlar kadın işçiler de var kesinlikle kadın işçiler de var bu olmadı diyorum Neslihan sizi tekrardan davet etmek isterim Azat çok çok teşekkürler çok güzel direndiniz Yüreğinize sağlık. Ee, korku duvarlarını e, yıktığınız için de tekrar bütün arkadaşlara e, selam olsun buradan. Ee, e, evet, söylemek istediğiniz son bir kelima var mı? Gerçekten sınırlı açtım. Yok sanırım. Ben söyleyeyim kısa. Hemen, lütfen, e, lütfen. Özellikle bizi konuk etti çok teşekkür ederim. Yani son sesimizle bundan bütün Türkiye'deki bütün işçilere hepsine tekrar tekrar söylüyorum. Adım atın. Mutlaka adım atın. Adım atmaktan korkmayın. Çünkü biz adım atarak kazanabiliyoruz. Ve siz de adım atarak kazanabilirsiniz diyorum. Peki. Çok çok teşekkürler. Bir Emeğin Gündemi programına katıldığınız için, bizimle paylaştığınız için anlattıklarınızı ve Bir Başka Emeğin Gündemi'ne görüşene kadar sağlıcakla kalın.